Hüsamah bin Zeyd radıyallahu ta'ala Anhu Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve Ma taraktu ba'di fitneten Adarra ala ricali minel nisa Ravahu al-Bukhari Ve muslim Hüsamah bin Zeyd radıyallahu ta'ala Diyor ki Aleyhisselatü vesselam'ın şöyle söylediğini Diyor Diyor dedi ki Ma taraktu ba'di fitneten Adarra ala ricali minel nisa Diyor Yani benden sonra Diyor erkeklere karşı kadınlardan daha tehlikeli bir şey bırakmadım. Ve burada tabi aleyhissalatü vesselam buradan demek istiyor ki yani benim dünyadan gidişimden sonra erkekler için, kadınlar kadınlar için erkekler en birbirleri için en büyük fitnedirler. Dolayısıyla burada aleyhissalatü vesselam ümmetini ne yapıyor? Ne yapıyor? Bu fitneden ay kadın ve erkeklerin karışık oturmaktan ve bu karışıklıktan dolayı karışıklıktan dolayı ortaya gelecek veyahut da ortaya düşecek olan bazı nahoş şeyler nedir? İşte bakışlardan sonra, musafahalardan sonra, şundan sonra, bundan sonra derken ondan sonra e, iblisin dediği olacak. Ve genelde bu karışıklıklardan dolayı genelde ne oluyor? kalplerin birbiri birbirleriyle taalluk etmesi ondan sonra Allah korusun iblisin dediği olup derken bakarsın zinaya kadar gidebilir. Bu hadis يدل على أن المرأة فتنة ضار Bu hadis bu hadisin altında diyor ki ustad diyor işte şundan anlaşılıyor ki erkekler için erkekler için en tehlikeli şey kadınlardır. Veya da kadınlar için en tehlikeli şey erkeklerdir. Çünkü her ikisinin de şehvi arzuları olduğu için ve bu iki cins birbirlerini gördükleri zaman genelde iblisin diyor olur. Ancak Allah'ın Allah'ın istisna ettiği kişiler müstesna tabi. Ve etika el fitne darra av وَاجِبٌ شَرْعِيٌ لِاَدِلَّةٍ كَثِيرًا diyor. Ve bu fitneye karşı, bu fitneye karşı koymak için diyor, şer'i bir vaciptir diyor. Ey Müslümanlar güç nispetlerinde ellerinden geldiği kadar nikahları düşen erkekler ve kadınların bir arada karışık bir şekilde oturmamaları. وَقَدْ بَوَبَ buhari